Merhaba, devlet tiyatrolarının 50 yılı aşkın süredir kullandığı İrfan Şahinbaş atölye sahnesinin arazisinde 60 yıllık ağaçlar İvme Yapı adlı inşaat firması tarafından gece yarısı kesildi. İvme Yapı inşaat firmasına ait vinçler, dozerler devlet tiyatrolarının Ankara köyde bulunan ve içinde tiyatronun atölyelerinin İrfan Şahinbaş atölye sahnesi stüdyo sahne gibi sahnelerinde yer aldığı arazilerine gece baskını yaptı. Devlet Tiyatrosu Genel Müdür Vekili Mustafa Kurt, Ankara Müdürü Şekip Taşpınar ve üst yönetiminin festival açılışı nedeniyle Bursa'da olduğu günün akşamı yapılan ağaç katliamı tepki çekti. Evrensel gazetesinde yer alan habere göre tesislerdeki araçların tiyatroya ait kamelyadaki oturma gruplarının aydınlatma araçlarının da parçalandığı iddia edilirken konuya ilişkin Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar ifade edildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün atölye sahnelerinin olduğu Köy'deki tesiste ağaç krizi devam ediyor. Daha önce SS İrme Yapı İnşaat firmasına ait dozerlerinin arazideki ağaçları tek tek kesmesine sanatçılardan ve tiyatro severlerden büyük tepki gelmişti. Sanatçılar Ostim Şehit Kadir Özcan Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulunmuş. Bunun üzerine olay yerine gelen görevli polis memurları kesimi durdurarak kesimden sorumlu 3 kişiyi şüpheli sıfatıyla karakola götürerek ifadelerini almıştı. Devlet tiyatroları avukatının yaptığı açıklamada ellerinde Orman Bakanlığı'nın raporu olduğunu ve ağaçların ancak izne tabi kesilebileceğini belirtti. Açıklamasının devamında kooperatifin devlet tiyatrolarını açtığı herhangi bir tahliye davası olmadığını söyleyen avukat, hukuka aykırı bir şekilde daha önce yaptıkları gibi gece yarısı çok sayıda iş makinesiyle kamu arazisine genel müdürlüğümüzün kullandığı alana girerek suç işlediler. Konuyla ilgili daha önce Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açtık ancak buna rağmen eylemlerine devam ettiler. Kurumumuzun Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen yeni mahalle belediyesince inşaatın durdurulmadığını bilmekteyiz. İlgili yerlere Genel Müdürlüğümüzce gerekli münacatların yapıldığı yasal zeminlerde hakkımızı aramamıza rağmen yasal olmayan bir şekilde kooperatif tarafından suç işlendiği açıkça gözlemlenmektedir dedi devlet tiyatrolarının açıklamasında. Türkiye genelinde maden, petrol, doğalgaz, kayagazı ve jeotermal arama projeleri için kritik önem taşıyan ÇED gereklidir ya da gerekli değildir kararlarını artık valilikler verecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Gülüce'nin yayınladığı genelgeye göre uygulama 1 Mart'ta yürürlüğe girdi. Bakanlığın 3 Ekim 2013'te yürürlüğe giren ÇED yönetmeliği gereğince maden, petrol, doğalgaz, kayagazı veya jeotermal arama projelerine ilişkin ÇED gereklidir ya da ÇED gerekli değildir kararı verme yetkisi 27 Şubat tarihinde yayınlanan genelge ile valiliklere devredilmişti. Hürriyet gazetesinden Erdin Çelikan'ın haberine göre Bakan Gülüce'nin yayınladığı genelgede valiliklerin gerekli işlemleri uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla ÇED Genel Müdürlüğü'nün talimatlarına uyulması da istendi. Talimatta ÇED yönetmeliği uyarınca ÇED gerekli değildir ya da gereklidir kararı kapsamında gerçekleştirilen projeler için Tanıtım dosyasına gerek olmadığına da dikkat çekilirken maden arama projelerine yönelik inceleme ve değerlendirme süreci içinde yer görme prosedürü uygulanması gerek bulunmaz. Ruhsat sahibinin aynı olması koşuluyla birbirine mücavir birden fazla ruhsat için birden fazla dosyanın hazırlanmasında sakınca olmaz denildi. Hükümet bürokrasi nedeniyle günler süren çet şartlarının esnetilmesi konusunda bir süredir çalışmalar yürütüyor. Hazırlıkları süren çalışmaya göre çet başvurusu yapan şirketin bir vize süresi içinde uyarı yapmadan 60 ceza puanı dolunca iptal edilen yeterlilik belgesi içinde esneklik getiriliyor. HES'ler, fabrikalar ve maden ocakları için verilen ÇED yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarılıyor. Bakanlık bu amaçla 4 yıl önce çıkarılan ÇED yeterlilik belgesi tebliğini de değiştiriyor. Başvurular 15 gün içerisinde değerlendirilecek. Bu gidişle çevrenin korunması her geçen gün mevzuatta yapılan değişikliklerle daha da zorlaştırılıyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Dr. Orhan Şen, Mart ayının yağışlı geçtiğini fakat yine de Türkiye'de etkili olan kuraklığa karşı bir takım önlemler alınması gerektiğini belirtti. Özellikle içme suyu açısından İstanbul'da kuraklığın büyük sıkıntılara neden olabileceğini vurgulayan Şen, İstanbul'da barajların doluluk oranı şu anda 28.9. 2008 yılında yaşanan kuraklıkta bu rakam Mart ayında 36.32 seviyelerindeydi. Yani çok daha kötü bir durum. Yani biz artık bu işin sonuna gidiyoruz. Mayıs başında artık yağışlardan ümidi keseceğiz. O açıdan İstanbul için sıkıntılı dönemlere gireceğiz diye konuştu. Şen son yağışların İstanbul'da yaşanacak kuraklık sıkıntısını gidermeyeceğini savundu. Yağışların içme suyu sağlayan barajları etkilemeyeceğini dile getiren Şen şöyle devam etti. İstanbul'un büyük bir şehir olması yağışları da engelliyor. Isı adası etkisi dediğimiz olay gerçekleşiyor. Büyük şehirlerin meydana getirdiği sıcaklık farkı ve hava kirliliği de vardır. Bu kirlilik bulutlardaki yağışı engelliyor. O nedenle İstanbul üzerinde daha az yağış oluyor. Şen ayrıca Türkiye'de bazı bölgelerde yağışların bol olması nedeniyle kuraklık tehlikesi olmadığını ifade ederken Ege bölgesinde, kıyı sahillerde, batı, Akdeniz'de de yağmur zaten yağıyor, buralarda kuraklık tehlikesi yok, problem yok. Esas kuraklık olan bölgelerde yağış az şeklinde konuştu. Anlaşılan bugün gördüğümüz bütün bu yağmurlara rağmen kuraklık tehlikesi hala İstanbul'un üzerinde. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.